1194, numaralı konu, Hazreti Ömer'in vali ve komutanlara, aldıkları yerlerde mescid yapmalarını emretmesi, evet, Hazreti Ömer, memleketleri fethettikten sonra Ebu Musa el-Eş, Ari'ye mektup yazdı, o Basra valisiydi, ona her şehir ve her kabile için bir mescid yapmasını, cuma günlerinde de herkesin aynı mescidde namaz kılmasını emretti, küfe valisi Sa'd bin Ebi Vakkas'a ve Mısır valisi Amr İbnül As'a da benzeri mektuplar yazdı, ordu kumandanlarına da